Bismillahirrahmanirrahim. ve ve Ve ve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 Aziz Yunus Peygamber Müslüman paylaşırım Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, lütuflu bereketi cümlelerin üzerine olsun. Peygamber Salihullah Aleyh ve Selam Hazretlerinin hadis-i şeriflerinden bir miktarını şu meclisimizde şöyle okuyup anlatacağız. Bu devirde Müslümanların en büyük hastalıklarından birisi Peygamber Efendimiz'in sünnetinden uzak kalmalarıdır. Ebu Bekr Sadallah Hazretleri Kur'an-ı Kerim kendisine ilmiş olan zatici iletilir. Kur'an-ı Kerim'e inanıp da Resul'ün sünnetini bir tarafa atmak kadar büyük gıbaret, haksızlık, mantıksızlık olamaz. Hem Müslümanım derdi de insan hem de sünneti seni yeden uzakta durursa veya sünneti seni küçümserse veya hadis-i şerifleri bir tarafa koyup da sadece ben Kur'an-ı Kerim'e amel edeceğim derse Hiçbir zaman maksadına ulaşamaz. Bugün dünyada böyle insanlar çok, Türkiye'de de çok Allah-u Teala Hazretlerimizi Kur'an-ı Kerime ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetine üstü ittiba, şeref ile şeref yâb eylesin. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izanına geçmeden önce evveden ve hâsreten Peygamber Efendimizin ruhu tarih için ve onun hâlinin, ashabının etbağının ruhları için ve sahib Enbiyâ ve Mürsel'in ve cümle sivil âli ve ashabının ruhları için, cümle Evliyâb'lâh'ın ve hakiseten Peygamber Efendimiz'le, Ashab-i Kirâm'ından ve Vanullah Teâlâ'l-i bize kadar güzel âleyemiş olan cümle saadat ve Meşâid-i Turuk adiyemizin ruhları için, şu okuduğumuz eser müebbis-i Gülşaneli Hazretlerinin ruhu için ve bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin bilgilerimize kadar gelmesinde emek sarf etmiş bütün alimlerin ve ravilerin ruhları için, ve uzaktan yakından şu karlı günde, şu soğukta olsa onu aldırmadan şu camide toplanmış olan, siz kardeşlerimizin de ahirete intikal etmiş olan bütün yakınlarını ve sevdiklerinin ruhları için biz hayatta olan Müslümanların da Allah-u Teala Hazretlerinin rüzasına uygun ömür yürürüz huzuruna sevgili ve nardî, sevdiği Allah'ın razı olduğu bir kul olarak çıkmamız lazım, için bir hadid, bir Artık, artık, artık, okuyup, geçelim. Hadis-i Dersin başında metnine okumuş olduğu hadis şirketi, Peygamber Efendimiz bize eve çıkmak ve girmenin ile ilgili bir hususu tavsiye buyuruyor buyuruyor ki, izah kareşte min menzilike evinden dışarıya çıktığın zaman fesalli rekahteyni İki rekaet namaz kıl da öyle çık yani çıkmak üzere olduğun zaman şöyle adresli olarak iki rekaet namaz kıl öyle dışarıya çık diye tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz ve sonra da onun izahı sadedinde buyuruyor ki temne anike sevdim. Bu kıldığın iki renk et namaz seni kötü bir durumla karşılaşmaktan, kötü bir e, çıkışla dışarıya çıkmaktan, akibetini, çıkışının akibetinin kötü olmasından kork. Kötülüklerden hepsi iman eder. Demek ki insan sabahleyin veyahut hangi zamanda evinden çıkacaksa böyle Peygamber Efendimiz'in bu evini tutarsa kötülüklerden mahfuz kalacak. Eve girdiğin zaman da. Ve ızdıraklar tekrar benzeri ki evine girdiğin zaman da tesadürek yani gene iki regletmazdım girdikten sonra bu da seni içeriye girdikten sonra karşılaşabilecek kötülüklerde kötü girişten, akibet kötüye varan bir girişten çoksa himaye eder diye tavsiye ediyorum. Hasan bir hadis-i şerif, sadece şartına göre demek ki hem abdestli olmak güzel hem de böyle iki rekatını namaz kılıp çıkmak iki rekat geldikten sonra namaz kılmak Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Biz de inşallah bundan sonra öyle yapalım. İza haracum fi haccin eb'u amretin ve temetteu. 1 kilo 7 kilo ve ekrünü kubca tinallahu taala Bereketli sema vafti bekler. Bu hadis-i şerif de hac ve ümre ile ilgili bir bilgi verip, sonra ekmekle ilgili bir hususu bize hatırlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, İzaqaristüm fi haccin el ümretin. Hac veya hut ümre maksadıyla çıktığınız zaman, fettmette'u Umreyi yaptıktan sonra, ondan sonra ihramdan çıkıp temettü ediniz. Yani o rahatlıktan faydalanınız, o ihramın mahzurlarını kendinizi dışarıya çıkartınız diye tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. Şimdi, ila 70 kilo cahiliye devri adetine bağlı kalmamanız için, ona istinad etmiş olmamak için. İzahta deniliyor ki kâne ehlül cahiliyeti yerevnel âmrete fi eşguril hacc min efcev'l fucur. Cahiliye devrinde, Cahiliye devri Arapların haç ayları geldiği zaman, Ramazan'dan sonra bu eşgurul hac geldiği zaman ömre yapılmasını en büyük kötülüklerden birisi olarak görülermiş. Çok büyük günah telakki ederlermiş. O cahiliye adetini yıkıyor Peygamber Efendimiz muhadisi şerifleriyle. Böyle yapmayın, öyle bir şey aslı esası yoktur. Cahiliyet devri adetine bağlılık yıkılsın, ona dayanma durumu insanların olmasın diye siz haç mevsiminde geldiğiniz zaman ihrama girdikten sonra, eğer erken gelmişse tabi çok zor olur, İhramın mahzurları var, bağdabı var, onlara uymadığı zaman cezaları var, İnsanın için böyle cezalar var. Kimisi kurban kesmek, kimisi saçlar vermek tarzında. Onun için umrenizi ıı, yapın. Umreyi yaptıktan sonra efendadan çıkın, tehallül edin. Rahat ıı, rahatınıza bakın. Sonra hac günleri yaklaştığı zaman tekrar ihrama girip haccınızda yaparsınız. Bu cahiliyet kaaratinin önemi yoktur. O şekilde hareket etmeyin, çekinmeyin. Umrenizi yapın demiş oluyor tekrar elimiz. Onun arkasından da buyurmuş ki ve ekrimul kubce. Ekmeğe de hürmet edin, ekmeğe ikram edin. Ekmek muhterem bir yiyecektir. Neden? Çünkü onun da izahını yapıyor. بَيْنَ اللّٰهُ تَعَالَٓا Çünkü Allah Teala Hazretleri سَحْفَلِهُ لَهُ بَرَكَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ Semaları ve yerin bereketini ona musaffar kılmıştır ekmek. Ekmek diye de geçmeyelim nelerle hazırlanıyor? Ne kadar zahmetler çekilerek hazırlanıyor, adamcağızın birisi hiç haram nokma yemeyin, kimsenin hakkı üzerine geçmesin diye tarlayı kendisi sürermiş, yani hayvana bile sürdürmezmiş. Tohumu kendisi ekermiş, Öefendim, kendisi biçermiş, kendisi kuruturmuş, kendisi dövermiş, taneyi saman ayırırmış, kendisi el değirmeninde döndüre döndüre öldürmüş, kendisi yoğurup, kendisi pişirip böyle yermiş. Yani hiç kimsenin hakkı geçmesin. Helal olsun lokma diye. Düşünün bir kere, yani biz hemen kılına gidip de bir miktar para verip de bir ekmek alıyorduk ama ne kadar zahmetle o hasıl oluyor ve ne kadar besleyici, ne kadar kıymetli bir gıda. Her şey var içinde, her türlü kıymetli madde, insanı beslemeye yarayan madde var. allah Hazretleri işte böyle ona semaların yerin bereketini ihsan eylemiş, ikram eylemiş, onun içine derece eylemiş. Bizde de bu adet yerleşmiştir. Bizim tecrâdımız, tabi bu hadis-i çok iyi bilirlerdi hepsi. Hepsi ezberindeydi ve tatbik ederlerdi hayatlarında. Yere ekmek atmazlar, efendim, yere düşmüşse kaldırır, öpüp, başına koyup bir kenara koyarlar ve her türlü e, gizetli ikramı yaparlar. Şimdi, İslam'dan uzaklaştığı için insanlar, Hele şöyle bir yurtların, devlet dairelerinin, arka kapılarından şöyle bir dolaşın bakalım. Oradaki bidonların içinde neler var? Tonlarla ekmek, tonlarla yiyecek, gıda ziyan oluyor. Bizim rahmetli profesörle fakülteden çıkıp gidiyoruz. Esat gel dedi bana, elimden tuttu. Neydi, ne gösterdik diye merak ediyorum. Orada bir yurt vardı, götürdü bidonların başına. Şu yiyeceklere bak dedi. Şu bidonları doldurmuşlar, tükmüşlerdi. Ya madem yemeyeceksin tabağını az al. Madem tabağına konmuş ye. Bir de bizim İstanbul'da üniversitede okurken üniversitenin büyük bir kantini vardı. Bunun 5 bis, 6 bis büyüklüğünde. talebeler kuyruğa girer orada şey yaparlardı. Bir arkadaş anlattı. Birisi gelmiş sıraya oturmuş. Çatal var, bıçak var. Efendim tabak var. Yemekler gelmiş. Önde ekmek şeyi var. Efendim ekmekten bir miktar koparmış. Çatalı eline almış, ekmeği böyle şey gibi, bez gibi çatalı kurulamakta, şey yapmakta kullanmış. Ondan sonra kaşıyı almış, onu silmiş falan. Ekmeği yani bir bez parçası yerine, makamına kullanıyorsun. Karşısında da bir baba varmış, gelmiş kat, başına bir tane patlatmış. Sen demiş, demiş nasıl meydana geldiğini biliyor musun? Sen demiş bunun karne ile verildiği zamanı bilir misin? Eskiden karne ile verilirdi. Gençler bilmezler şimdi. Karne ile verilirdi. Böyle pul gibi karneleri muhtardan alırdı, ahalis, efendim, gidecek o karneyi verecek de, evin istihkaltı adedine göre bir miktar ekmek alacak, öyle yiyecek. Bazı evlerde kavga ederlermiş çoluk çocuk, benim ekmeğimi sen yedin, ekmeğini ben yedim filan diye. Ne sıkıntılı devreler geçirdi bu millet. Şimdi insanlar hiç o durumları düşünmüyorlar. İsraf. Efendim çayın sonuna kadar içmek ayıpmış, <gülüyor> ayıpmış, birazcık bırakacaksın dibinde, ille ziyan olacak yani. Fıkıra yazmış, efendim adamcağız Müslüman demek ki, jogantada güzelce tabağını sıyırmış, efendim garsonla getirmiş bir kurutma kağıdı, beyin buyur demiş, yani al bir de kurulak kurutma kağıdı, alay ediyor. E daha ne istiyorsun işte bak içinde hiçbir şey boş bir şey bırakmıyor, ekonomide bir ziyan olmuyor, bir eksiklik olmuyor. İlle bırakacak, tabakta biraz kalacak, atılacak o. O kibarlık. Çok şaşırmış yani insanlar. Bolluktan azıyorlar da, kıtlığın durumunu bilmiyorlar. Bilseler Kore'de insanların yağmur yağdığı zaman solucan toplamaya çıktığını, daha yok. Solucan toplamaya çıktığını bu bilseler, o zaman akılları başlarına gidiyor. Habeşistan'da, yani, efendim Afrika'dan, diğer diğerlerinde hacı kat insanlar hayvanları böyle kemiklerini sayacak hale gelmeyle o zaman bu hadisi şerifin manasını daha iyi kavrarlar. İza harastum fetut fetau suluse fiilen tedaus suluse fetau rubu. Bu hadis-i şerifte pek çok kaynaklardan nakledil gelmiş bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hurma ile ilgili bir tavsiyesini bize bildiriyor. اِذَا خَرَسْتُمْ Hurmayı dalında bıraktığınız zaman. Şimdi hurmalar kocaman salkımlar şeklinde olur. Böyle bir sapık üzerinde, büyük salkımlar şeklinde olur. Ve ilk önce efendim, işte cinsine göre sert olur, buruk olur tadı, bizim şu Trabzon kurbasının tadı gibi. Biraz böyle bir acayip <gülüyor> tadı olur. Sonra bir ucundan yavaş yavaş bizim bildiğimiz şekle gelmeye başlar. Yani şu bizim yediğimiz burma gibi o renge ve çürük gibi yani biraz, o hale gelir. O öbür tarafına tamamen intikal eder. Ondan sonra dalı üzerinde kurur, o haliyle. O yarısı olmuş, yarısı şey hali bir başka tatlıdır tam olgunlaştığı zaman bir başka tatlıdır. Şimdi, bu mahsulün dalı üzerinde tutulurmuş, tutulmasını emredermiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri. Zekat için memurlar geldiği zaman oradan kesilir, işte tamam hurma mahsulü şu kadar, şu kadar zekat ayıracak diye hesabı o tarzda yapılır imiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hurmaları öyle dalında bıraktığınız zaman e, bunu e, Kes keseceğinizde üçte birini bırakın, üçte birini bırakın. Ondan sonrası ne kopartın. Eğer üçte birini bırakamıyorsan dörtte birini bırakın. Hatta bir rivayet daha var burada. Peygamber Efendimiz ile Hayber ahalisi arasında bir anlaşmaya göre mahsulün yarısını Peygamber Efendimize vermek üzere yapılmış anlaşması Hayber ahalisinin. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sallamın Efendimiz ker iki ve zarafetinden dolayı üçte birini veya dörtte birini bıraktırılmış da geriye kalanı kestikleri zaman onun yarısını alırmış yani yüzde yüz hepsini aşağı indirip de yarısını alıyor üçte birini o onlara yine bir ikram olarak geride bırakıp yemeleri için yani ağaçların üzerinde bir pay bırakıp o tarzda onlara bir çeşit ikram ile bölüşür yani alsa onun da bir miktarını alacak. Yani mahsulün üçte biri kalıyorsa demek ki mahsulün altıda bir miktarını daha ikram etmiş oluyor demektir. Dörtte birini bırakıyorsa sekizde bir miktarını daha ikram edin. her şeyi zaten ikram ve karşı tarafın hiç gözünün kalmayacağı, hiç haksızlık duygusu için düşmeceği taraftan böyle güzel bir dillerde yapılmış efendimizin her fiili hoş. İza Hasal alim bil ilm taifeten dun taifetin nem alim Bu hadis-i şerif de ilim öğrenmek ve öğretmekle ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki Alim olan kimse, yanında bilgi olan bir mesele hakkında bilgi sahibi olup alim olan kimse, öğreten kimse, öğretmen olan kimse ilmi bir gruba öğretip de öteki gruptan esirgerse sana sana sana sana gel öğreteyim sana sana sana yok gibi bir gruba öğretip de başka bir grubu engellerse bu ilimden ne alim faydalanır ne mütealim faydalanır ne öğreten faydalanır ne öğrenen faydaları diyor Peygamber Efendimiz. Buradan anlaşılıyor ki o zaman manevi bereketi kaldırır. İlmi, ilmi erbabından esirgemek büyük günahdır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeklinde buyurmuş ki, ehlinden ilmi esirgemeyin. Okumak istiyorsa, nevesi varsa men etmeyin, esirgemeyin, zulmetmiş olursunuz ona. Bir çeşit zulüm, bir çeşitleri var tabi. Ebenin kafasını ezersin, zulüm olur. Malını alırsın, zulüm olur da bir çeşit zulüm de ilmi vermezsin ona. O da bir çeşit zulüm olur. Ama bu Hadis-i Şerif'in devamında da buyuruyor ki na ehle de ilim öğretmeyin bu sefer ilmez zulmetmiş olursunuz. Yani ehil değil adam. Nereden biliyorsun? Biliyorum ki bu öğrendiği ilmi alacak, dünya devşirmek için kullanacak. Yani ahiret ilmini dünyalık değiştirmek için kullanacak. Veyahut ben bu ilmi öğreteceğim, gidecek başkalarına zarar verecek. Veyahut o adam ayin, casus, ben ona öğreteceğim, gidecek Müslümanlara zarar verecek. O zaman da onu öğretmemek lazım. Yani daha ehile ilim verirse ilme zulmetmiş olursun. Yazık. Hani bir Nazer'in kızcağızı kaba saba bir insana vermiş gibi. Zülmedecek, hayatı boyunca onu üzecek gibi. Ama ehil olduğu bilindiği halde insanlardan ilim esir edilirse Allah-u Teala Hazretleri böyle bir alimin ve ondan ilim öğrenen öteki kimselerin hepsini man manevi zevkten ve faydadan, hayırdan mahrum kuruyor. Açık olacak. Bizim <gülüyor> öğretme usulümüz biraz daha başkadır. Geçen gün şimdi elime bir eğitim mecması geldiler. Aileyi ve çocuğu eğitmekle ilgili İhtisas yazıları Procetler, profesörler tarafından Hazırlanmış yazılar çıkıyor içinde Onları ihtiva eden bir mecmua verdiler Ben de yol boyunca İstanbul'dan geliyordum Onları baştan sonra okudum Orada diyor ki Bu devirde Şu bizim zamanımızda ilmi iyi ayarlayamıyoruz İlmi Bir Standarda göre ayarlıyoruz Kaliteli insanlar Kaliteli zekalar Yüksek iki olan çocuklar tembelliğe alışıyor. Aşağıdaki sınıfa ayarlıyoruz diyor. Yani uygun olmuyor bu tarzda yapmak. Şimdi eskiler nasıl yapar mı? Bu işi eskiler nasıl halledermiş? Eskiler şu benim, şu hadis-i şerifleri size böyle okuduğum gibi camilerin köşelerinde veyahut caminin civarında yapılmış olan medreselerde ilim öğretilirmiş. Herkes dinlermiş. Dinleyen kimselerden kabiliyeti olan, bu kitaptan imtihan verebilen kimseye icazet verilmiş hoca. Tamam, o ilmi, o kitabı biliyor. Eh, imtihanı başaramazsa devam edip dursun. Başaran, ötekisi yüzünden yolda kalmıyor, takılıp kalmıyor. Böylece Osmanlıların içinde büyük dahiler yetişmiş. Yani eğitim sistemi dahi yetiştirmeye Yüksek zekaları, büyük alemleri yetiştirmeye elverişli bir sistem. Çünkü takılmıyor, ayağına çelme, vurulmuyor. Ne mecburiyeti var sınıftaki öteki tembel gabinin yüzünden o dersi dinlesin, doğrusun? Çocuk diyor ki, deftemeler anlıyor Yani O yürüyüp geçsin, başka ilmi öğrensin. Bu kitaptan geçsin, öteki kitaba geçsin, bu ilmi bitirsin, öteki ilme geçsin, madem yapabiliyor. Eskiden böyle bir sistem varmış. Şimdi kötüye göre ayarlanmış bir sistem var. Süper zekaları törpülüyoruz. Yani normalin altına gittirmiyoruz. Demek ki böyle açık olacak. İlmi kimseden emret etmeyeceğiz. Herkes istifade edebilecek. Peygamber'in e böyle emrediyor. İda hataba daha düküm bir <gülüyor> mer'ete teyin istata en yan zulâ minha ilâ mâ yetku ilâ nikâhihâ fe Bu hadis-i şerif de evlenmek üzere olan bir insanın davranışları nasıl olacak? Niye müsaade ediliyor bunun hakkında? Bu hususta bir açıklama getiriyor bize. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "İza hatabe ahadukum ilâ sizden biriniz bir kadını istemeye niyetlendi mi? Yani kataba demek burada bir kadının nikahına talip olmak. Kadın istemedi. Yani evlenmek istemek onunla. Böyle bir kadına biliniz evlenmeye niyetlendiği zaman فَاِنِسْكَطَاءَ اَنْ يَنْتُرَ مِنْهَا اِلٰى مَا يَدْءُهُ اِلٰى نِكَاهِهَا Kendisinin onu nikahlamasına ...sebep olacak bir tarafına bakmasına gücü yeterse bakabilir, baksın. Mesela yüzüne bakabilir, mesela eline bakabilir, mesela saçına, saçına dair soru sorabilir diye aşağıda da gelir şimdi. Ellerine bakabilir, böylece tamam bu benim istediğim gibiymiş diye almasına yani yol açacak, sebep olacak bir bakışa, bakışın dinen mahzuru olmadığını alamet Niye baktım bu el istiyor. Böyle bir istiyorum, onun için baktım yani. Demek ki bir müsaade var, demek ki yüz görümlüğü veyahut bir kız görmeye gitmekte ve kızın da ona çıkmasında bu hadisi şerife göre usule aykırı bir durum yok. Olabilir, dinen yanlış bir şey değil. Eğenber Efendimiz böyle bir kimse böyle yapabilirse, <gülüyor> bakabilirse Baksın mahsur yoktur demiş oluyoruz. İsa <gülüyor> İsa kataba ahadü el merete peyse an şairiha, kema neselu an cemaliha. Ve ahadul Bu hadis yine böyle bir kızla evlenmek veya kadın, yani birisiyle bir hanım ile evlenmek meselesine dair. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde de, ikinci hadis şerifde de sizden biriniz bir kadına talip olduğu zaman, onu istediği zaman onun saçını sorsun. Saçını renkli sarışın mı, uzun mu, nasıl efendim filan diye yani saçıyla ilgili bir şey sorabilir. Kema elu an cemaliha. Güzelliğinden sorma hakkı olduğu gibi saçını da sorabilir. Nasıl güzel bir kadın mı? boyu nasıl filan gibi sorabildiği gibi saçını da sorabilir diyor. Arkasından da şu cümle bak çok önemli. فَاِنَّ <gülüyor> شَعْرَ Çünkü saç اَحَدُ الْجَمَالَيْن iki güzellikten bir tanesidir. Öteki güzellik ne? Birisi saç, ötekisi de kaş kirpik. Yani on, on, onlar da bir çeşit kılıyor. insanın yüzünde başında bitmiş olan. Hani kaşı ile bir güzellik Saç da bir güzelliktir. Hocam bu cümlenin önemi nerede? diyecek olursanız bu cümlenin önemi saç ziynettir, binaenaleyh örtülmesi gerekir kaidesine bizi götürmesinden. Kadınlar saçlarını örtecek mi, örtmeyecek mi? Ayrı kelime var. Üllin mükünat-i Üdnî Üdnîn-i aleyhîn-i cenâbîyîn-i Şöyle çarşaflarının örtülerini başlarından omuzlarını filan örtecek şekilde üzerlerine alsınlar Müslüman kadınlara söylediği ayet-i var. Demek ki kadınlar saçlarını örtecek, saçlarını göstermeyecek. Demek ki baş örtmek, baş örtüsü, saçı örtmek, saçı kapatmak وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ ''Ziynetini sakın başkalarına göstermesinler'' ayet-i kerimesine. Uygun olarak Müslümanın dininin bir gereği. O halde bir Müslüman böyle başını örtüyorsa, saçını kapatıyorsa, dininin gereğini yapıyor. O halde ona başını aç demek doğru değil. Çünkü dindarlıktır, insanın vicdani kanaatidir, ile ilgili bir husustur. Vicdan hürriyetine, din hürriyetine, ibadet hürriyetine ait bir şeydir. Başını aç demek doğru olmaz. E diyorlar, diyorlarsa bir hukuka şey var, tecavüz var, insan hakkını aramalı. Ben bak hadis cevapları okuyorum, ayetik yerimeleri okuyorum, böyle böyle diyor. Ben dinler olduğu bir şey örtüyor. Diyorlarmış ki efendim bu bir partinin gösteri şeyi. Efendim her çeşit partiden insan insan gösterebilir mi? İşte başörten. Çıkın şöyle başörten insanların çeşitlerinin şeylerini sorun. Partilerden kimsi o partidendir, kimsi bu partidendir. Parti şeyi değil. Efendim belli bir şekil kullanmak suretiyle zümrecilik yapıyorlar. Peki şeklini ben şey yapacağım, rengini de sana bırakıyorum, şeklini de sana bırakıyorum. Buyur sen istediğin renk ve şekli bana söyle ama ben başımı örteyim diye. Senin dediğin olsun, tamam, anlaştık. Madem öyle ben mavi örtünce bir grup oluyormuşum, kırmızı örtünce falanca grup oluyormuşum, vazgeçtim. Grup olmasın, birlik beraberlik olsun. Sen buyur söyle, hangi renk istiyorsan ben onu örteyim. Ama örteceğim, birini yiyeceğim. Örtmem lazım açmak olmaz. Sorduk çeşit çeşit hocalara. Kendimiz fıkıhta üftü gibi selahiyetli olmadığımız için efendim sorduk. Hiç kimse değil ki Allahu Teala Hazretleri bir şey söylesin de öteki insan onu kaldırsın. Beşer kaldırabilir mi Allah'ın ahkamı? Mevrid-i nasda mesela yoktur. as ı katı açık bir hüküm olan bir dini meselede insanların söz söyleme selahiyeti yoktur yoktur çünkü Allah öyle buyurmuş efendim Allah öyle buyurmuş ama ben böyle buyuruyorum demeye insanın hakkı yoktur. Sen kim oluyorsun sen Allah'ın acil, acil bir kudusun? allah Teala Hazretlerinin buyruğunu tutmakla vazifelisin. Benim kanaatim öyle, kanaat filan olmasın. Kanaat filan olmasın. Şimdi buradan bir şey daha çıkıyor. Dersin başında da ona birazcık bahsettim. ettim. Hadis-i Şerifler hazinedir. Hazinedir. Bizim bizim dinimizin hazinesi hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şerifler olmayaydı biz ne Kur'an-ı Kerim'i anlardık, ne fıkıh ilmi gelişirdi, ne tefsir ilmi gelişirdi, ne daha başka ilimler gelişirdi. Ne tarih olurdu, ne coğrafya olurdu. Hiçbir şey olmaz. İslam ilimlerinin temeli hadis-i şeriftir. Bunu neden söylüyorsun derseniz, demiş ki birisi İngilizce Kur'an-ı Kerim tercümesini açmış, bak demiş işte burada saç bahsedilmiyor Kur'an-ı Kerim'de demiş. Saç bahsedilmiyor. Binaneli saç bahsedilmediğine göre başını açabilir demek isteyecek yani. Oraya getirmek istiyor. Kur'an-ı Kerim yasa gibidir. Herkes onun inceliklerini anlayamaz. En iyi kim anlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri anlar ve böyle anlatır işte. Böyle hadis-i şeriflerini güzelce anlatır. En iyi o anlar. Ondan sonra da yine dinde fakih olanlar Öyle İngilizce tercümeyle dinin ahkamı, asırlar boyu Müslümanların taklit ettikleri şey yanlış da İngilizce tercümesine baktı. sen bir doğrusunu yapacaksın. Hiç olacak şey mi? 1400 sene hiç akıllı insan mi şu İslam alemi içinde. Hiç alim geçmemiş. Deryalar geçmiş, ummanlar geçmiş. Öyle büyük alimler geçmiş ki. Bak Mevlana'yı tanıyoruz ya biraz herkes hayran. Doğuda, batıda herkes hayran. Öyle büyük hâller geçmiş, dahiler geçmiş, zamanın bütün ilimlerini yutmuşlar. Sinüsü hesaplamışlar, kosinüsü hesaplamışlar, meridyenin, paralelin boylarını ölçmüşler, gökyüzünü efendim yıldızları vesaireleri tasvir etmişler, gruplara sokmuşlar, efendim dünyanın yuvarlaklığını efendim ispat etmişler. Yani eski alimleri hiç kimsenin yabana atma hatı yok. Amerikalı birisi Müslüman olmuş da diyor ki, siz çok büyük alimler yetiştirmişsiniz diyor. Ben diyor İmam Şatibi'yi okuyorum diyor şimdi diyor, hayranım diyor. Elin Amerikalısı Müslüman oluyor, bizim alimlerimizin dehasını anlıyor, dahi olduğunu anlıyor. Şimdi bu okuyor da biz de, biz de böyle şaşırı şaşır şeylerle meşgul oluyoruz bir bakılışta işte, anlatıyormayan şeyi inceliklerini öğretiyor. Onun için hadis-i şerif bizim sımsıkı sarılacağımız şeydir. Eğer biz hadis-i şeriften koparsak yandık. Bunu Avrupalı çok güzel bildiği için çeşit çeşit batıl fırkalar sokuyor içimize, batıl ceryemler sokuyor, hadis-i şerifi atmaya çalışıyorlar oradan. Hadis-i şerifi kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü hadis-i şerifi kaldırdı mı Müslüman, Kur'an'ın manasını iyi anlayamayacak, onu kandıracak uzun. İstediği gibi kandıracak. <gülüyor> hadis-i Şerifler sımsıkı bağlıyor, ondan sıkılıyor kafir. Bağladığı için kendisini sıkılıyor, Hadis-i Şerif'e gücüm ediyor. Manası, bir bakalım işte, anlatıyormayan şeyin inceliklerini öğretiyor. Onun için Hadis-i Şerif bizim sımsıkı sarılacağımız şeydir. Eğer biz Hadis-i Şerif'ten koparsak yandı. Bunu Avrupalı çok güzel bildiği için, çeşit çeşit batıl fırkalar sokuyor içimize, batıl yeryanlar sokuyor. Hadis-i Şerif'i atmaya çalışıyorlar ortadan, Hadis-i Şerif'i kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü Hadis-i Şerif'i kaldırdı mı, Müslüman, Kur'an'ın manasını iyi anlayamayacak, onu kandıracak uzun, istediği gibi kandıracak. Hadis-i Şerifler sımsıkı bağlıyor, ondan sıkılıyor kafir. Bağladığı için kendisini sıkılıyor hadis Şerife hücum ediyor. Biz de ne yapacağız? Biz de Hadis-i şerife, sımsıkı sarılacağız. O kafir, o hücum edebilir. Onun yeri cehennem, biz cenneti istiyoruz. Biz Allah'ın rızasını istiyoruz. Onun için Hadis-i Şerife sımsıkı sarılacağız. اِذَا اَخْلَسَ الْمُؤْمِنُونَ الْمِنَا اِذَا اُخْلِسَ الْمُؤْمِنُونَ الْمِنَارِ Hubbü süb kan taratim beylen cenneti zannalar yetaqasavme. <gülüyor> Fe yetaqasavme muzallim me kanet beylahum hatta izel nukku ve huzzi bu izine lahum cenneti. Ve Muhammed'in diye bilir cenneti. اَدَلُّٓو bir, bir dünya. Bu hadis-i de insanlar bu dünya hayatından göçüp mahşer olduktan, hesap görüldükten sonra ne olacak onu anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki اِذَا اُخْرِسَلْ مُؤْمِنُونَ Müslümanlar, mü'min kullar, cehennemden kurtarıldıkları zaman, alas buldukları zaman, Oh, elhamdülillah, cehennemden necat buldu, cehenneme düşmedi. Cehennemde azaplanmaktan paşayı kurtardı, geçti bu tarafa. Hubisu bir Bi kantaratim beynel cenneti venna. Cehennem ile cennet arasındaki köprüde durdurulurlar, hapsolurlar Cehennemden geçti ama daha cennete girmedi. Cehennemlik olmadıkları anlaşıldı o köprünün üzerinde hapsolulurlar, tutulurlar. Allah Allah! Neden tutuluyorlar acaba? Şimdi okuyalım. اَيَّتَ فَا صَوْنَا مَذَالِمَا كَانَتْ بَيْنَ مُفِدْ Dünyada birbirlerine yapmış oldukları zulümleri, haksızlıkları, kadirleri birbirlerine kısasını vermek için. Kısas olacak, kısas. Sen ona bir zulmettin, onu üzdün, sen ona şöyle yaptın, böyle yaptın, o sana şöyle yaptı, böyle yaptı, bunların hepsi hesaba girecek, bunların hepsi temizlenecek. O temizlenme yapmak yapılması için, kızas olması için, boynuzlu koyundan boynuzsuz koyun hakkını alacak diye söylerdi bizim büyüklerimiz. Analarımızı Allah rahmet cümlesine. Orada aralarındaki haksızlıkların da bir hesabı görünecek. Alacaklar, verecekler, affedecekler veyahut o onun sevabından alacak, o onun, ona biraz sevap verecek. Züren <gülüyor> arayı düzeltmek için. Bu işin halledildikten sonra hatta nübku, nihayet temizlenecekler. Temizlenecekler. Artık üzerlerinde ne kul hakkı, ne zulüm, ne haksızlık, ne gadir bir şey kalmayacak. <gülüyor> Ve hübni bu, günahların hepsinden temizlenip bir şey yapacaklar, temizlenecekler, hak olacaklar. Böyle olduktan sonra bir bidukuli cennete. o zaman hadi bakalım cennete girin diye izin verilecek kendileri. Aralarındaki kul hakları hususunda da kısas olup bittikten sonra cennete girmelerine izin verilecek. Sonra ne yapar insan? Peygamber Efendimiz yemin ediyor, buyuruyor ki pevellezi nefs-i Muhammed'in yediği şu Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki nefis ruh demek yani, şu Muhammed'in ruh, nefsi, canı ruhu kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki nasıl kudreti elinde? Dilerse yaşatır, dilerse ötürür dilerse alır, dilerse verir Ne Ve dilerse öyle yaşatır, yapar mülkünde hak tasarruf eder Keyfe ma yeşar, isterse keyfi yok eder, isterse var eder. Bu mülk Allah'ın ne isterse öyle yapar. İsterse yok eder, isterse var eder. İster girtil, ister öldürür. Hüküm onun, şu Muhammed'in nefsi elinde olan Zat-ı Celil'e allah Teala Hazretlerine ant olsun ki, onlardan birisi cennetteki yerini Hemen dosdoğru hiç şaşırmadan şık diye bulur, gayet kolaylıkla bulur cennetteki yemini. Bir mesken dünya, dünyadaki evini bulduğundan daha kolay bulur. Haklar verildi, alındı, artık koşuşacaklar, hani mektepten ağza çocuklar gibi çantalar elinde, karneler alınmış, sınıfı geçmişlerdir. Teşekkürleri almışlar, koşuştukları gibi. Herkes evini bulur, hiç şaşırmazlar. <gülüyor> Neden öyle olacak? Nasıl bulacaklar? Daha önce girmediler cennete. Nereden bilecekler cennetteki meskenlerini? Sabah akşam kabirde onlara gösterecekler. Sabah akşam kabirde cennetteki yerlerini düşüne düşüne göre göre ezberleyecekler. Hiç tereddüt yok, bir şey yok. Hani kabire girdiği zaman insan, Allahü Teala Hazretleri Kabir, mümin ise o kimseye cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Kafir ise veyahut günahkar ise cehennem çukurlarından bir çukur olacak diye karşılıfali. Yani El kabrul ralda duymayacağı den cennet ile kufre duymayacağı den diyan. İşte kabirdeyken daha gösterecek Allahü Teala Hazretleri o cennetteki yerleri. Onun için hiçbir şey yapmadan yerlerini bulup meskenlerinde gidecekler. Allahü Teala Hazretleri bizi. Başkalarına haksızlık dahi kulum yapmayan kullardan ne Kul hakkı yemeyen kişilerden Böyle hesapsız cennetin tadayak girip, meskenlerimizi bu böyle bunun gibi böyle bulan kimselerden ilacı tümelince. Kimselerde. İda dhalar <gülüyor> rujul <gülüyor> beyda hu fezke resman bayiqa ala hina yed ve hina yudnemuka ne şeytanu la mebitelukum ve la aşağı Birindeken benim yeri İsmallahı Aleyhi. İnde tuhului kare şeytan evet tuhulme bitirme aşağı. Bir insanın evi, sabah evinden nasıl çıkacağına nasıl gireceğine bir hadis şerifte öğrenmiş. Nasıl çıkacaktı? İki reket namaz kıldı çıkacaktı. Nasıl girdi? Gelince iki reket namaz kıldı Burada da yine bir evet giriş çıkışla ilgili girişle ilgili bir Rusya'sı peygamber efendimiz bildiriyor bize. İlla dekala racülü beytehu. Adam evine girdiği zaman. Peki burada adam demiş, racül demiş. Kadın girse kadın da öyledir. Çocuk girse çocuk da öyledir. Burada galabet suretiyle adam demiş. Biz de öyle deriz ya. Herhangi bir kişi malasından. Birisi yani evine girdiği zaman. Fezeker asmallahi teala ille yedikulü. Dine yudikulü. Eve girdiği zaman Allah'ın adını anarsa ve yemek yerken Allah'ın adını anarsa nasıl anlar? Bismillahirrahmanirrahim der, girer içeriye Allah'ı anlarak. Nasıl yemek yer? Bismillahirrahmanirrahim deyip yemeğini öyle yer. Böyle yaparsa Kâleşşşeytanım Şeytan der ki لَا مَوِيْتَ لَكُمْ وَلَا أَشَارِكُمْ Size burada geceleme imkanı da yok, akşam yemeği imkanı da yok. Kime der? Kendi averesine. Öteki şeytanlara, öteki şeytanlara, o grup grup şeytanlara der ki burada hiç durmayın, size burada iş yok. Ne burada geceleyebilirsiniz, ne de bir gıda yiyebilirsiniz. O gıda yemek nasıl oluyor? Eğer bir insan yemek yerken Allah'ın adını almazsa şeytan o gıdasına ortak oluyor. Hatta birisi yemeğe başlamış Peygamber Efendimiz'in huzurunda yemek yemiş yarısında aklına gelmiş, Bismillahirrahmanirrahim diye Allah'ın adını anmış. O zaman Resulullah Efendimiz gülmüş, tebessüm buyurmuş. Demişler ki, Ya Resulullah tebessüm buyurdunuz, neden? Demiş ki, bu besmeleyi çekmeden yemeye başladı, şeytan ortak oldu buna. Şimdi besmeleyi çekince mahrum kaldı, o, o bakımdan ona demiş. Demek ki, insan besmeleyi çektiği zaman şeytan yemeğinden yiyemiyor. Besmele ile evine girdiği zaman orada şeytan bulunamıyor, kalamıyor o gece. Bu ne demektir? O evde günah olmayacak, hırgür olmayacak, efendim. huzursuzluk olmayacak demek. Bak, huzurun manevi tedbiri. Huzursuzluk neden oluyor? Niye çocuklar birbiriyle kavga ediyor? Niye karı koca birbiriyle çekişiyor, gürültü patırtı oluyor? Şeytan var, şeytan arayı kızıştırıyor, kavga ettiriyor. Şeytan avanesini toplarmışsa, sabahleyin hepsini vazifeli gönderirmiş. Akşam döndükleri zaman da sorarmış, sen ne yaptın, sen ne yaptın, sen ne yaptın her birisi yaptırdıkları günahları sayarlarmış ve en çok karı kocanın arasını bozanı aferin ah diye takip edermiş. Karı kocanın arası bozulması çok şey bir şey yani, büyük bir e, başarı oluyor şeytanlar için. Onun için şeytana fırsat vermemek üzere evimize girerken Allah'ın adını ana ana girelim yemeğe yerken Allah'ın adını ana ana yiyelim inşallah. Bir daha, şey mevit gecelemek demek aşağı aşağı kelimesi de akşam yemeği demek. Işha olursa esirelim yatsı manasına gelir. Aşağı olunca bizim akşam yediğimiz yemek aşik yiyen o akşam vaktinde yedilen yemeğe aşağı derler. Hidâ defelel ehlul cennetil cennete ve kullullâhu azze ve celle el teşteûne şeyen ve eziyidü tegûl ve yekûluna rabbena ve mâ fevkafâ azzeytena ve yekûlul rûbânî ekber Bu hadis-i şerifte cennet ehlinden bahseden bir hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbni Malik radiyallahu anh'un bize göre buyurmuş ki Cennet ehli cennete girdiği zaman Cennetlikler, cennete girdiği zaman Allahu Teala Hazretleri onlara buyurur ki bir arzunuz var mı? Canınız bir şey istiyor mu? Bir şey iştaha duyuyor musunuz? Bir isteğiniz var mı? Size onu da ihsan edip ihsanımı ziyade edeyim. İstediğinizi vereyim diye sorar kullarına. Kullar memnun cennete girmişler. Her türlü nimetler var. Diledikleri, diledikleri anda ellerine geçiyor. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hatırlı hayaline gelmedik nimetler içinde Tabii şu sual karşısında bak diyeceklermiş ki Rabbena ve mahvab vama Bize verdiğinden daha yüksek bundan başka ne olabilir? Her şeyi vermişsin Yarabbi, Hiçbir ihtiyaç hissetmiyoruz. Yani ne olabilir ki? Niye şaşıracaklar? İhtiyaç duymayacaklar yani, bir mahrumiyet duymayacaklar. <gülüyor> La yerevme fi hayşem sallel şiddeti zor yok var güneş yok her türlü lütfan kiram var ve nimet var nevar var var var ve hizmetçiler var şaşacaklar onun üzerinden buyuracak ki Allahü Teala Hazretleri veya bu lüvani ekber nekumlarım benim lüvânım benim boşluğum var o en büyük olan nimetlerin uyardıracak ki. Allah'ın Teala Hazretleri cennet içinde de en büyük kıymeti Rıdvan-ı Ekber'le kullarını eriştirmesidir. Allah'ın Teala Hazretleri cümlemizi mahrifet ehli, muhabbet ehli eyleyip Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. <gülüyor> Rıdvan tabi aslında razı olmak kökünden geliyor ama herhalde cennette onun da bir başka tariflere sığmayan başka özellikleri var. Eğer دخل اهل جنته الجنه ve اهل النار Nar'a nâda meleğim istihkâk min arşiya ey اهل مظالم teharik olur. Mazalim eküm ve Bu yukarıdaki hadis-i şerifin manasına benziyor. Cennet ehli cennete, cehenneme cehenneme girdikten sonra Arş-ı A'la'nın altından bir duayla yani seslenir. Ey birbirlerine haksızlık kadir etmiş olanlar ''Ey birbirlerine hukuku geçmiş olanlar, birbirlerinize olan bu şeyleri terk edin, bırakın birbirlerinize olan bu hıksızlıkları, affettin ve kulun cennete ve cennete girin.'' diyecek. Allah-u Teala emriyle böyle bir melek seslenecek. Demek ki, insanlar cennete, cehenneme ayrıldıktan sonra bir de kul hakları meselesi var. Kul hakları meselesi var. Allah-u Teala Hazretleri, onları bu hadis-i şeriften sezilen, yani bunları, bunları da bağışlattırıp onları kendilerine öyle sokuyor. Önceki hadis-i şerifte de kısas olacak. Hep yani birbirlerinden alışverişler edecek. Bu alışveriş esasında bazı garip şeylerle bahsedilir hadis-i şeriflerinde. Bir keresinde anlatmış ki Peygamber Efendimiz Aleyhi ve Sellem Hazretleri, birisi cellede hesabı görüldüğü zaman birisi, çok kritik bir noktaya gelmiş. Bir hak sahibi geliyor, o hakkını istiyor, eyvallah, tam cennete gidecekti, gidemiyor artık. Çünkü hakkı isteyince elinde hiçbir şey kalmıyor. Kusper cehenneme gitmesi gerekiyor. Bir ikisi de o hakkı alıyor, cennete giderken, bir köşkler görecek böyle, tarihlere sığmaz güzellikte Diyecek ki, Ya bu köşkler kimin? Allah-u Teala Hazretleri buyuracak ki, bu güzel köşkler, senin şükredip de hayranlık duyduğun, canının çektiği bu köşkler, insanları affedenlere, yani suçu var, kabahatı var, tamam haksızlığı yapmış ama affeden kimselere hazırlanmıştır. Yarabbi diyecekten ben kardeşimi affetsen bana bunlardan var mı? Var. Onun üzerine o alacağı haktan vazgeçecek. O alacağı hakkı o kardeşime verilecek, o sermayesiz zavallı da bir sermayesi olacak, yani az da olsa, hadi o da cennete girecek. Allah-u Teala Hazretleri tut kardeşinin elinden diyecek, böyle ikisi de el ele tutuşarak cennete getirtilir. Affetmesi suretiyle yani, ötekisi, delikisini affettiğinden duyduk. Peygamber Efendimiz bu kıstayı anlatmış da buyurmuş ki, Ey insanlar! Allah'tan korkup da aralarınızı düzeltin. Bak Allah-u Teala bile iki Müslümanın arasında nasıl düzeltiyor? Birisine köşkü gösteriyor, ötekisi de tutkunu affettir diyor da, ikisini de nasıl el ele tutuşturup cennete sokuyor? Barış yani birbirlerine husumetleri varken nasıl barıştırıyor? Siz de Müslümanların arasında hoş etmeye, arabulucuba görev diye böyle bir tavsiyeyle bitirmiş efendimiz. İza takhadar raculü'l cennete ise el-ebeveyli ve zevceti ve veledi. Fe yuqalu innahum dabtibu derecedeki ve amel فَيَاكُولُ يَا رَبِّي هَا اَمِلْتُمْ اِيْتُمْ لَهُمْ فَيُكْمْرُوا اِلْحَاقِهِمْ Bu hadise şerif de bir müjdeli hadisi şeriftir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve yine cennet ehlini anlatıyor. Bir adam cennete girdiği zaman ana babasını soracak. Nerede benim anam babam? Seviyor diye, Anasını babasını sevmez mi insan. Nerede benim anam babam diye soracak ve zevcetihi, hanım soracak, benim hanım nerede, mağdureler geçti, aradan hesap var, kitap var, cehennemden başlayıp kurtardılar, işte böyle cennete geldiler. gelince soracak, benim hanım babam nerede, benim karım nerede, benim çocuğum nerede, evladım nerede diye soracak, diyor Peygamber Efendimiz. Onlar bu soruları sorması üzerine denilecek ki, ''İnnâh, len yâpû derecede gevâbileke'' onlar senin derecede ve senin ameline ulaşamadılar ki, senin kadar çalışkan değildi. Senin kadar namaz kalmadılar. Senin kadar tesbih çekmediler. Senin kadar hayır ve hasenat yapmadılar. Bu mertebeleri bulamadılar. O zaman boyu bütecek, diyecek ki Ya Rabbi Ben çalıştım. Kendim için de onlar için de çalıştım. Diyecek. Onun üzerine emrolunacak o züğniyetler, o ana babalar da onun derecesine ilhak olacak. El Hakkabihimdür. ...yeter. şeyet zırba dersta abedi gibi şeyit aedi gibi de bu hakikat bildiriliyor zaten Allahu Teala Hazretleri ehli cennetin sevdiği kimseleri aşağıdakileri yukarıya çıkartmak suretiyle birbirlerine kavuşturacak. Allahu Teala Hazretleri böyle akrabaları, anababayı, evladı birbirine ayırmayacak. Birisinin derecesi iyiyse ötekileri de onu onun yanına çekecek. Kardeşler de böyle, İmam Fazalî Hazretleri'nin Kitab-ı adlı bölümünde iddiasını zikredildiğine göre, iki insan birbiriyle ahiret kardeşi olmuşsa, ahiret kardeşi işte, Bize bir adettir ki ahiretlik derler hatta birbirlerine, böyle bir kardeşliktir. Tasavvuf kardeşliği de öyledir, tarikatlı kardeşliği de öyledir. Bu kardeşlerin dereceleri farklı olunca, Allah birisinin ötekisinin derecesine çıkartacak diye İhan Rezali Hazretleri bu ayet-i kerimenin izanında böyle bu kardeşlik büyüdüğünü anlatırken o hususta müşteriyor, zikrediyor. <gülüyor> Demek ki Allah Faire Hazretleri cennet ehlinin hiç bir <gülüyor> üzüntü bırakmayacak yani. Yani ben o sevdiğimi de merak ediyorum, ne bende kaldı, yarımda isterim gibi bir duygu, arzu gösterince Allah onları da onun derecesine çıkartacaklar. اَلْاَفِدْلَا اُبْعْضُوا يَلْمَئِذِبْ بَعْضُهُمْ بِبَعْضُوا اَرُوْهُمْ اِلَّا اِلَّا اُبْتَفِينَ Başka insanlar hep birbirlerine düşman olacaktır ahirette. Ahirette ehl-i dünya var ya şu an hani birbirlerine nezaketle büyüye. Nasılsınız efendim, ağırcısı ümmet ederim efendim. Allah ümürler versin efendim diye kerimler var ya birbirlerine dünya ehli. Ahirette hepsi birbirine düşman olacak. اِلَّا اِلَّا Takva ehli insanların vefaları Adım. devam edecek, has kardeşlik, halis, arkadaşlık onlar da olacak. Allah Teala Hazretleri bizi cennetini dahil eylesin, böyle sevdiklerimizle, analarımızla, zevnelerimizle, evlatlarımızla beraber cennet ehlinden eylesin cümlemizi. Has, halis, salih kardeşlerimizle beraber eylesin, bizi onlardan ayırmasın, her ne kadar kusurluysa eksiklikler, akabini da Onların derecelerine de biz de içersin. Bi da dakhala ahadukum min al-mescidi kanafi salati ma kanafi salatu taqfusun ala ahadukum ma fi majlisi allazi sanna fi yekuluna allah erhamu allah ma tuku bu hadis-i şerifle dersimizi bitiriyoruz. Bu hadis-i şerifte sizinle ilgili hani şu soğuk günde şuraya biz çök oturduğumuz yere sudular efendim. Şu mübarek hadis-i şerifte dinlediniz ya onun müjdesi yani olarak geldi buraya. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz İdâdefel Ahadık mescide. Mescide girdiği zaman burası mescit işte siz de girdiniz. Mescide girdiği zaman kare fi salat makaret-i salat olur. Namaz sebebiyle o orada bulunduğu müddetçe namazda sayılır. <gülüyor> namazda sayılır. Namaz kılmasa bile oturuyor bile olsa namaz sebebiyle oraya geldiği için orada bulunmasının sebebi namaz olduğu için namazda sayılır. <gülüyor> Mescitte bulunduğu anda hep devamlı namaz kılıyor gibi sevap bakımlar, ecih bakımlar öyle olur. Ve meleğe te ala ahadikum. Maddeh fi mezdesi, ilmezi sende Sizden biliniz, namaz kıldığı şu oturma yerinde, oturdu müddetçe diyor Peygamber Efendimiz. Melekler ona dua eder. O günahsız Allah'ın muti kulları, o halis kulları, o melekler, sizler bizler için namaz ettiği için, mescitte gelip namaz kılmış, oturmuş olan kimseler için dua etmeli. Nasıl dua ederler? Yekûlûne derler ki Allahümmer hamhû Ya Rabbi buna rahmet eyle Ya Rabbi bu kuluna rahmet eyle Bu namaz kılmış olan, burada oturmuş olan şu kuluna rahmet eyle Allahümme tüp aleyhi Ya Rabbi sen bu kuluna tevbe nasip eyle Sen buna teveccüh eyle Sen bunun tevbesini kabul eyle Hak yola çek, hak yola sabit kadem eyle diye hayır dua eder melekler meleklerin duası da kıymetli duadır. Yani öyle ağzı günahlı insanların duası gibi değil. Allah-u Teala Hazretleri o güzel melekleri insana dua eder. Onun için şu mescitlerin kalp kıymetinin maddi ölçülerle izahı ifadesi mümkün değil. Bizim şurada oturmamızın bize sağladığı manevi tecrüleri, sevapları saymanın kıymeti yoktur. Biz tabii ayrıca burada hiçbir şey yapmadan yani ben bunu okumamış olsaydım bu hadislerinde, siz de dinlemiyor olsaydınız, şurada oturuyor olsaydınız bile bu ecirler olacaktır. Bir de değil mi ki Resulullah'ın hadisi şerifleri cinlediniz? Değil mi ki ilim meclisi şimdi buradan semaya kadar, arşa kadar burası üstünü melekler kaplamış durumda? Hadis-i şerifler öyle bildiriyor. Zikir meclislerinin, ilim meclislerinin üzerinde böyle melekler, semalara kadar yığılırlar yani. Buranın şeyinden, güzelliğinden dolayı yığılırlar göklere kadar. Çok büyük sevaplar, icirler, ihsan eder. Ama hadisi şeriflerin arkasındaki şeye de dikkat ederim. Malem yü ziti. Orada kimseye eza vermediği müddetçe, eza vermeyeceğiz kimseye. Oturduğu yerde kimseye eza vermediği müddetçe, yok yuhdistiydi, orada bir günah yapmadığı takdirde veya abdestini bozmadığı takdirde, manasına, o takdirde, yani abdesti olarak oturursa, başkasına eza ceva etmesi günahlı bir şeyle meşgul olmadığı takdirde, Melekler kendisine dua eder ve çok büyük manevi nimetlere dahil olur. Allahu Teala Hazretleri bizi şu hadis-i şerifte anlatılan manevi mükafatlara hürmeten dahil eylesin. Hakiki hayretle var gelsin. Eki ile salavat-ı şerifler. açrahdık hep alpesbele. hep alpesbele. orada güçlü bir Allah. sin aldi Allah Allah Allahü Rabbi rahim. Dafa mi yemşin kibben, gülamajihii, <tuh> أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ وَجَعَلَ لَكُمُ Ali, lama teşekkürün. Olsun. Olsun. Olsun. Olsun. Olsun. Olsun. Olsun. Olsun ve yekulun meta ve ana ير مبين فلما راهم فتاسي ات